veslem teslimen كثيرا ama baht <gülüyor> muhterem kardeşlerim sizlere bu haftaki sohbetim muhabbet üzerine olacaktır muhabbetten kastımız Allah'a olan muhabbet ve ona tabi olan muhabbettir. Bu sohbeti yapmamızın sebebi insanların aralarındaki bağ ve rabıta İslam muhabbeti ve kardeşliği olmaktan çıkmış ve maddi menfaat ve maslahat olmuş Cenab-ı Hak'la aralarındaki muhabbet bağı kopmuş ve onun Resulüne olan muhabbet kopmuş bir zamanda herhalde böyle bir dersin yapılması zaruridir ve elzemdir Muhabbeti iki bölümde İnceleyeceğiz inşaallah. Lakin bugünkü sohbetimizde Cenab-ı Hak müsaade ederse el verirse ancak birinci kısmını yani Allah muhabbeti ni dersini gördük görüp ikinci kısmını yani Allah'ın muhabbetine tabi olan muhabbeti de Bilahariki dersimize havale ederek sohbete evet bu şekilde başlamış bulunuyoruz cenab-ı hak insanoğlunu dünyaya gönderirken vehut insan harici cin olsun diğer hayvanat alemi olan bütün varlıkları Dünyaya gönderirken bunların yaratılışında bazı hasletlerle yaratmıştır. Yani bazı hasletlerle donatmış ve onları teciz ederek aleme göndermiştir. Buna biz yaratılışın iktizası diyoruz. Yani varlığının gerektirdiği hususlar ve hasletlerdir. Bunlar mesela korkma, kızma, üzülme, sevme, umitlenme, hiddetlenme buna benzer bir sürü hasretler vardır. Bu hasretlerin her birisini muhakkak ki beşerin iktizası gereği olarak sarf etmesi, onu kullanması gerekir. Bu hasletlerin sarfı ve kullanışı Allah'ın rızasının istikametinde olmazsa vazifesini tam yapmamış olarak ve vazifesini tam eda etmemiş olarak sayılır. Lakin bu hasletleri ve sıfatları Allah rızası istikametinde kullanırsa bu hasletlerin faydalı semereler verip onun ahirette karşısında mukafat görecek bir amel olarak çıkacak ve ona orada fayda verecektir inşallahu teala. Yaratılışın iktizası dan Cenab-ı Hakk'ın istikamet istikametinde kullanmaya kadar biz bu ikincisine fıtratının iktizası diyoruz. Yaratılışın iktizası onlarda bu hasletin bu hasetlerin bulunmasıdır. Fıtratının gereği ve iktizası olarak da bu hasretleri ve sıfatları fıtratının icabı olarak kullanmak yani Allah'ın rızası ve arzusu istikametinde kullanmadır. Muhabbet İslam dini ve tevhidin esaslarından sayılır. O muhabbetin kemaliyle yani tam oluşuyla iman kamil olur. Onun nakıs noksan yani muhabbetin noksan oluşuyla da onun imanı noksan olacaktır. Böyle kısa bir mukaddimeden sonra, girişten sonra muhabbetin önce kısımlarını görelim. Ondan sonra bu muhabbete teşvik eden ayet ve hadisleri gözden geçirelim. Muhabbetin kısımları ilk olarak iki kısma ayrılır. Birincisi müşterek olan muhabbet, ikincisi ise has olan muhabbettir. Yani hususi muhabbet. Müşterek olan muhabbet de üç çeşide ayrılır. Yani üç çeşit müşterek bir muhabbet vardır. Müşterekten kastımız yani insanlar arasında müştereklik olduğundan müşterek adı verilmiştir. Evet bunun birinci çeşidi insanlarda tabii olan muhabbettir. Aynı şekilde bu tabii muhabbet İnsanlardan hariç diğer mahluklarda da vardır. Bu muhabbetten mesela uykusuz olan kimsenin uykuyu, susuz olan kimsenin suyu, aç olanın da yemeği istemesi, arzulaması, sevmesi, tatlıyı ve balı sevmesi gibi. İkinci çeşidi ise, insanlarda ve hayvanlarda, ve diğer mahluklarda, yani cinlerde olan merhamet ve şefkat muhabbeti. Mesela bir babanın oğluna veyahut insanın hayvanlara karşı olan sevgisi, bir annenin yavrusuna olan merhamet ve şefkat muhabbeti gibi muhabbettir. Üçüncüsü ise, üçüncü çeşit, yani müşterek olan muhabbetin üçüncü çeşidi ise buna biz ünsiyet ve ülfet olan muhabbet diyoruz. Bu da insanlar arasında sanatta, ilimde, ticarette, seferlikte, yolda, yoldaki müştereklik ve mürafakata, yani beraber yolculuk yapmada, bazısının, bazısına olan Muhabbeti, kardeşlerin birbirine olan karşı muhabbet ve sevmesi, karı kocanın birbirinin sevmesi gibi muhabbet. Bu üç çeşit muhabbette Allah'a şirk koşma yoktur. Mahlukata has olan, hususi olan aralarında veyahut birbirleri olan muhabbet olduğundan dolayı bunda kat'i surette tazim gerektiren haller yoktur. Buna misal olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerini sevmesi ve ailelerini sevmesi gibi örnekler vardır. Buna delil olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes ibn Malik'in rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Anas bin Malik'in قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hubbiba ileyye min dunyakum an-nisa'u vet Bana sizin dünyanızdan kadınlar ve koku sevdirildi. Ve cüilet kurratu ayni fi salah Gözümün nuru da bana namazda kılındı. Bu rivayeti rahmet, nese hakim, beyhaki rivayet etmişlerdir. Muhabbetin ikinci kısmı ise bu da khas olan muhabbettir ki, sadece ve sadece insanoğlunun Allah'a karşı olan muhabbetidir. Allah'a tabi olan muhabbet de buna girer. Allah'a karşı olan zilleti ona boyun bükmesi, inkiyat etmesi, onu yüceltmesi, tazim göstermesi evet ona itaatin kemalinin gereğini yerine getirmesi, başkasına onu tercih etmesi gerektiren ubudiyeti ve gerektiren ubudiyet ve muhabbet budur. Bu muhabbeti, yani Allah'a has olan muhabbeti, Allah'tan gayrısına sarf etmek, kullanmak, kat'i surette caiz değildir. Bu manada bir muhabbeti, bir mümin, başkasına kullanırsa, billah müşrik olur, Allah kat'i surette bunu affetmeyecektir. İşte müşriklerin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadasına gelmeden önce cahiliye devrindeki müşriklerin Allah'la muhabbette müsavi kıldıkları butlara karşı olan muhabbetleri buydu. Bunun için Cenab-ı Hak onların bu muhabbetini ve Allah'a yaptıkları muhabbetle ikisini beraber Halinde, beraberlik halinde, muhabbetle sürdürdükleri için Cenab-ı Hak bunu şirk saymıştı. Bu sözü da Kur'an-ı Kerim bize şu şekilde bir açıklama getirir. Bakara Suresinin 165. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Kale Teala, Estaizu Billah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ. İnsanlardan bir takımları vardır ki Allah'tan gayrı ortaklar ve eşler edinirler. Onları Allah, Allah'ın sevgisi kadar, Allah'ın sevgisi gibi onları severler. Yani Allah olan muhabbetleri kadar onları severler ey ysavihim billi fil muhabbeti ve yani muhabbette ve onları yüceltmede Allah'la musavi tutarlar valla <gülüyor> <gülüyor> amenu lakin allah'a iman eden kimseler onların muhabbeti allah'a daha çok şiddetlidir bunun kimdir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetinin Allah'a karşı her şeyden daha üstün, daha şiddetli olması için Rabbine şu şekilde yalvarırdı. فَقَال اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي اِلَى حُبِّكَ Allah'ım senin muhabbetini, yani sana karşı muhabbetimi ve senin sevenin muhabbetini, yani sevmeyi senden isterim. Ve hubbe amelin yukarribuni ilâ Senin sevgine ve muhabbetine yaklaştıran her ameli de sevmeyi senden isterim. Diyerek Cenab-ı Hakk'a bu şekilde yalvarmıştır. Bu rivayeti Tirmizi ve Ahmed kitaplarında takrik etmişlerdir. Tezkiyetün Nufus kitabının müellifi bize muhabbet konusunda şöyle bir izah getirir. Yani muhabbetin hakiki marasını bize anlatmaya çalışır. Der ki, Muhabbetullahi azza ve cell hi hayatul kulubi ve gıza'il ervaah. Allah muhabbeti ruhların gıdası ve kalplerin hayatıdır. Ve leysel-li'l-kalbi lezzetun ve la na'im ve la falahun. Ve leysel-li'l-kalbi lezzetun ve la na'im ve la falahun ve illa biha. Kalp için herhangi bir lezzet veya bir nimet veya bir kurtuluş veya bir hayat muhabbetsiz olamaz. Ancak onunla olur. Ve فَقَدَهَا الْقَلْبُ كَانَ أَلَمُهُ اَعْظَمُ مِنْ اَلَمِ الْعَيْمِ اِذَا فَقَدَتْ <بَصَرُهَا> Şayet kalp o muhabbeti kaybederse, onun elemi acısı, bir gözün görmeyi kaybetmesinden nasıl acı duyuyorsa, onun elemi acısı, Ondan daha fazladır. Yani kalbin muhabbeti kaybetmesiyle. Vel uznu izâ fekadet Bir de bir de kulağın işitmesini kaybettiği gibi nasıl acı duyarsa işte kalbin muhabbet kalması o şekilde veya ondan daha fazla bir acıya sahip olur. Bel fesadun kalbi, ıda kala min muhabbeti, min muhabbe fatirhi ve barihi ve ilahul hak, ağzım min fesadil bedeni, ıda kala bilir ruh. Bilakis kalbin fasıdoluşu, bozulması, Allah'ın muhabbetinden hali kalması, onu yaratanın ve ona iyilik edenin Hak olan ilahının muhabbetinden boş kalması bedenin ruhtan boş kalmasından kalp daha da fasit daha da bozulmuş haldedir. وَهَذَا الْاَمْرُ لَا يُصَدِّقُهُ بِهِ اِلَّا مَنْ فِيهِ <حَيَاتٌ> Bu durumu, bu şeyi, bu anlatılan meseleyi ancak kalbinde hayat olan kimse tasdik eder, anlar, Ölmüş kimsenin, kalbi ölmüş kimsenin veyahut hakikaten ölmüş bir kimsenin hiç onda olan yaradan elem acı duyar mı? Kat'i surete duymaz. İşte aynı şekilde Allah muhabbetini kalbinden kalkmış insanlar kat'i surette bu elemi duymazlar. Kur'an-ı Kerim bize Cenab-ı Hakk'ın ve O'nun Resulü'ne olan muhabbete teşvik etmiştir. Eûzu billah Kul in kana abaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa adwaajukum wa ashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuha ve ticaret unçxşon kasadı, ve masakın terboun ha, ahabbə ileyim min Allah ve Rasulü ve jihadin fi Ey habibim, onlara söyle. Şayet babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz ve ailemiz akraba, akraba ve kabileniz. Aşiretiniz, elde ettiğiniz mallar ve zayi olmasını korktuğunuz ticaretler, razı olup oturduğunuz evler Allah ve Resulullah'a olan sevginizden daha serimliyse, bir de Allah yolunda cihattan daha serimliyse, o zaman bekleyiniz. Hatta ye'tiyallahu bi emri, ta ki Allah emriyle, azabıyla girinceye kadar bekleyiniz. Wallahu la yehdil kavmel fasikim. Allah, fasik bir topluluğa, bir millete hidayet etmez. Muhterem kardeşlerim, bu ayeti kerimede gördüğünüz gibi, Cenab-ı Hak, ona olan muhabbetini verersulüne ve onun yolunda Savaşmanın muhabbetini, bütün muhabbetlerden daha üstün kılmış, bu şekilde olmayan insanlara, insanları sağısıkla nitelendirmiş ve onların Allah'ın azabını beklemesini söylemiştir. Onun içindir ki mümin her şeyden önce, her şeyden daha fazla Rabbini sevecektir. Rabbine en fazla muhabbeti olacaktır. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den çok güzel hadis-i şerifler gelmiştir. İlk hadisimiz Enes Malik Allah ondan razı olsun rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. An Enes'in kalı Kâle Resûlullâhi sallallâhu aleyhi ve sellem Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Selâfü men kunne fîhî ve cede halâvetel îmân Kimde şu üç haslet bulunursa kimde şu üç haslet bulunursa muhakkak ki o imanın tadını tartmıştır. İmanın lezzetini almıştır buyurdu. Birincisi eyekunallahu ve resuluhu <gülüyor> ahabb ileyhi mimma siwahu ba. Allah'ın ve onun resulünün sevgisi her şeyin sevgisinden daha üstün, daha sevimli olması. İkincisi ve an yipb al mara, la yipbhu Bir kişiyi sadece ve sadece Allah için sevmesi. Üçüncüsü ise, ve an yıkra an yaguda fi lkufri, بعد an anqazhu allahu minhu, kama yıkrahu an yuqzaf fi Artık iman ettikten sonra Allah onu cehennemin cehennem ateşinin kenarından onu kurtardıktan sonra yeniden küfre dönmeyi ateşe atılmayı gibi ateşe atılmayı gibi ikrah etmesi ve onu hoşgörülmesi küfre girmeyi Yılandan çiğnen kaçar gibi kaçması ve cehenneme atılmaktan ikrah etmesi. Bu üç haslet kimde bulunursa bu şekilde o kişi de muhabbetin lezzeti ve tadı tadını almıştır. Yani o kişide Allah sevgisinin halaveti ve lezzeti vardır. İkinci hadisimiz tabi okuduğum hadis-i şerifi Buhari Müslim naklediyor. İkinci hadis-i şerifimiz ise Enes bin Malik yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir adamın geldiğini ve ona bir soru sorduğunu bize anlatır. Enne raculen sa'ala'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem metas Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek: "Ya Resulallah, kıyamet ne zamandır?" Sakal: "Ma a'dadt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Onun için sen ne hazırlıkta bulundun?" Kal: "Ma a'dadt leha min kesir salat ve siyamin siyam ve sadaka." Ya Resulallah, ben o kıyamet için ne çok namaz, ne de çok oruç, ne de çok sadakadan bir şeyler hazırlayamadım. Walakinni uhibbu Allah ve Resuluhu. Lakin bende bir hasret vardır. Ben Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum. Fakal. Fakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Enta ma'a men ahbabta." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye şöyle buyurdu. "Sen sevdiğinle berabersin, dedi. Bu rivayeti Şeyhan, yani Bukhari ve Müslim, sahir etmiştir. Bukhari'nin rivayetinde ise Enes anlatıyor. فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَٰلِكَ Dedi ki, Ya Resulallah, biz de mi böyleyiz? Yani biz de mi sevdiğimiz kimseyle beraberiz? dedik evet. Siz de sevdiğiniz kimseyle berabersiniz. Yani Allah ve o Resulü seviyorsanız, onunla, onunla, onunla berabersiniz. Kale Enes, Enes İbn-i Malik şöyle dedi. seferihna yevme izin ferhan şediden. Biz o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öyle söylemesinden o kadar ferahlı bir şekilde, şiddetli bir şekilde ferahlandırdı ki anlatılamaz. Kâlifetül Mausûli, Fetül Mausûli, muhabbet konusunda şöyle söylüyor: "El Muhibu la yedidul Dünya, la yedidu lezzeten Dünya. Allah'ı seven kimse, onun için dünyada bir lezzet bulamaz. Allah'ı seven bir kimse, dünyada kendisi için bir lezzet bulamaz." وَلَا يَغْفَلُ وَلَا يَغْفِلُوا يَغْفَلُوا عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَرْفَتَعَيْنِ Gözünü açıp kapayıncaya kadar da Allah'ın zikrinden gafil olmaz. Hakiki Allah'ı seven kimse, Allah'a muhabbeti olan kimse budur. Muhterem kardeşlerim. Evet. Bu mevzu bu mevzuda bir ayet-i kerime vardır. Bu ayet-i kerime, kerimeye biz mihne ayet-i kerimesi deriz. Çünkü bu ayet-i kerime ile insanlar imtihan edilmiştir. Okuyacağım ayet-i kerime, Al-İmran suresinin 32. ayet-i kerimesidir. Cenab-ı Hak orada şöyle buyuruyor. Estaizu billah, kul ey habibim ümmetine söyle. İn kün tum tuhübun Allah ve Resuluhu, fettabigunı yuhbıd kumullah. Eğer gerçekten siz Allahı ve Onur Resulunu seviyorsanız, öyleyse bana tabi olunuz. Ta ki yuhbıd kumullahu ve yaksıllakum zonu <gülüyor> ve kum. Ta ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı maksiletsin. Bu ayet-i kerimenin sebebi nuzulu ile şöyle bir vaka gelmiştir. Yani inis sebebi şu şekildedir. An-mubarek ibn-i fabale an-il hasan-il basri. Mubarek ibn fabale, büyük imamlardan hasan-il basri'den şöyle bir rivayet naklediyor. Kâle kâne ala alâ ahdin nebiyyi sallallâhu aleyhi ve sellem Yekuluna ya, ya Rasulallah innena nuhibbu Rabbana hubben shadida. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlardan bir topluluk dediler ki ey Allah'ın Resulü biz Rabbimizi çok şiddetli bir şekilde seviyoruz. Evet fehab Allah en yecala <gülüyor> li hubbi alaman. Cenab-ı Hak Allah'ı sevmelerine dair bir alamet kılmak istediği, Bir delil kılmak istedi. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هَذِهِ aye <الْآيَة> Böylelikle Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyi indirdi. Yani gerçekten siz Allah'ı seviyorsanız Allah'ı ve onun resulünü seviyorsanız öyleyse bana tabi oluruz. Demek ki Allah'ı sevme ancak Allah'ın ve onun resulün e, emirlerine uymak ve onun ne yet, onun ne gettiği şeylerden ve onun resulünün sakındırdığı şeylerden de sakınmakla olur. İşte bu muhabbetin şartıdır. Yani mahbuba sevdiği zata, zata her şeyden ona muhafakat etmek, onun sevdiğini sevmek, onun hoş görmediği şeyi de hoş görmemektir. Bu mevzuda büyük muhaddislerden Abdullah ibn i Mubarekin şöyle çok güzel bir şiiri vardır. Diyor ki, Allah kendisine merhamet etsin. Kale Abdullah İbn-i Mubarek, Te'asil ilahe ve ente tez'umu hubbehu, Hâzihi le amri fil safil ilaha ve amm tezu'mu hubbehu hazihi olur da Allah'ı sevdiğini iddia ettiğin halde ona isyan edersin ömrüme yazık bu senin yaptığın bu hareket mukayese de çok kötüdür laukana Hubbuka <gülüyor> sadıka Eğer senin ona karşı olan muhabbetinde sadık olsaydın, ona itaat ederdin. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. ki seven bir kimse sevdiği kimseye itaatkardır. Muhterem kardeşlerim, şimdi ise kulun Rabbini sevmesinin alametlerini görelim. Yani hangi kul Rabbini seviyor ve hangi kul da Rabbini sevmiyor? Bunu ancak bazı alametlerle anlarız. Bazı sıfatlarla biliriz. Bu alametleri gördükten sonra hangi insanın, hangi müminin Rabbini sevdiği ve hangisinin de Rabbinin sevgisini Rabbisini sevmede yalancı ve sahtekar olduğu ortaya çıkacaktır. Evet, kulun Rabbinin, kulun Rabbinin sevmesinin alametlerini zikredelim. Birincisi Allah'ın zikriyle meşgul olması ve kalbi ve de lisanın bundan bıkmaması. Allah'ı Allah seven kimse, kimsenin Allah'ı zikriyle meşgul olması, kalbi ve lisanı bundan kat'i surette bıkmaması. Çünkü insanoğlu bir şey sevdiği zaman onu kat'i surette dilinden düşürmez. Bu herkesce malumdur. Evet. Şayet bu şekilde olursak Cenab-ı Hak belki bize onun rahmetine kavuşurken, yani vefat ederken, belki onun zikriyle ölür. Ve la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelime-i söylemeyi bize nasip müyesser kılar. Lakin, onun zikrinden kalbimiz ve lisanımız bıkarsa, onu sevmediğimizin alametidir. Başka şeylerle, Kalbimizi ve lisanımızı meşgul edersek Allah muhafaza buyursun ölürken de kalbimizi ve lisanımızı meşgul ettiğimiz o başka şeylerle ölür. Allah muhafaza buyursun böylelikle cehennemin gayasına atılmış oluruz. Evet ikincisi onun zikrini sevmesi. Yani kişi onu zikrettiği zaman o zikir onun hoşuna gidecektir. Bunu başkalarına gösteriş veya bir menfaat, bir maslahat, başkaları yaptığı için, zorlandığı için değil, onun zikrini severek onu yapacaktır. Severek onu zikredecektir. Bu tabi ona karşı olan sevgisinden doğmaktadır. Onu seven muhakkak ki onun zikrini de sever. 3- Onun kelamı olan Kur'an'ı sevmesi. Evet. Onun kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i sevme, ancak onun kelamı olan o Kur'an'ı okumakla, onu bağrına basmakla, onunla amel etmekle olacaktır. Yoksa onu duvarlarda veya raflarda asıp orada bırakmak, senede bir defa bir Ramazan ayında onu açıp ona bakmakla değil içindekilerle amel etmek Kur'an öllere değil dirilere inmiştir. Kur'an hayatımıza onu düstur yapmak, hayatımıza onu hayat yapmak için inmiştir. Yoksa onu ölmüş insanlara, insanların ruhlarına onu hediye etmek için değil. Onların hesab onların hesabı Cenab-ı Hakk'a kalmıştır. Gelelim biz Dirilerin hesabını yapalım. Ve aramızda o Kur'an'ı hakem kılalım. Ona kimlerin uyduğu, kimlerin uymadığının hesabını yapalım. Onunla amel etmeye çalışalım. O zaman Kur'an'ı kimin sevdiği, kimin sevmediği meydana çıkacaktır. Dördüncüsü, onun Resulunu sevmesi. Bu gelecektir inşallah. Allah'ın muhabbetine tabi olan muhabbette bunu göreceğiz husus sen bu mevzuda çeşitli rivayetler göreceğiz bir bahis bir bölüm göreceğiz inşallah demek ki dördüncüsü onu Resulünü sevmesi hiç Allah'ı sevip de onu Resulünü sevmeyen kimse düşünebilir mi Allah'ını seven muhakkak ki onu Resulünü size sever çünkü Cenab-ı Hak onu sevdiğinden alemlere rahmet olarak gönderilden gönderildiğinden rahmet peygamberi gelmiş ve geçmiş bütün günahlar afolunmuş ve ümmetine çok hırslı olan, merhametli olan peygamber. O nasıl sevilmez? Allah onun hakkında Kur'an-ı Kerim'de وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ azim, Ey Habibim sen çok yüce bir ahlaka yüksek bir ahlaka sahipsin buyurmuştur. Mirat gecesinde bile Şefaat gününde inşallah o günde bile devamlı ümmeti, ümmeti demiş, kendi nefsini, ümmetini kendi nefsine tercih etmiştir. Evet. evet. Beşincisi, halbette. Evet. Ünsiyeti onunladır. Halbette ünsiyeti onunladır. Ne demek bu? Yani yalnız kaldığı zaman, yalnızlığını onunla giderir. Yalnız kaldığı zaman, Yalnızlığını onunla giderir. Nasıl yalnızlığını onunla giderir? Onu zikretmekle, onun kelamını okumakla, onu hatırlamakla, hatırından, kafasından, kafasından kalbininden, vicdanından çıkarmamakla her an onu görüp onun hal ve harekatını ve sekenatına müşahede olmak, olduğunu bilmekle. işte bu muhterem kardeşlerin ihsan makamıdır. İhsan demek, an Allah tamud Allah'a ki annek tera, fîlm təkun Allahın seni görüyormuş gibi. Ona ibadet etmen, sen onu görmesen dahi o seni görüyor inancına, kari olmanla olacaktır. Bir rivayette kim ki Cenab-ı Hakla? Allah'la konuşmak isterse Kur'an okusun deniliyor. İşte ünsiyetinizi, yani halvetinizi, yalnızlığınızı onun ünsiyetiyle olsun. Yalnızlığınızı onunla giderin. Altıncısı, halvette, münacatta bulunur. Yalnız kaldığı zaman, ellerini ona doğru açar ve ona yalvarır, ona yakar, yakarır gözyaşı döker ve ondan taleplerde bulunur. munacatını arzusunu, talebini sadece ve sadece ona açar. Şikayetini sadece ona yapar insanlara değil. İnsanlara şikayet etmez. İnsanlardan talep etmez. munacatını ve şikayetini sadece ona açar, ona yapar. Ona şerh eder. Yedincisi, kitabını çok tilavet eder. Evet. Kitabını yani Kur'an-ı Kerim'i çok tilavet edenin Rabbisini çok sevdiğini göstermektedir. Milletimiz birkaç asırdan beri Kur'an-ı Kerim'den uzak tutulmaya ve o kitab mübini okumaya yasak edilmiş ve o Kur'an'a olan sevgileri ve tilavetinden uzak uzak edilmek istenmiştir. Bunun yegane ve yegane sebebi onların kalbinden imanı kopartmak, Allah ve Kur'an ve Resul sevgisini kopartmak idi. Ama elhamdülillah Cenab-ı Hak bu iman meşalesini kalpten kopmasına onlara fırsat vermemiş Asrımızda yeniden bu meşale uyanmış ve bir çiçek gibi büyümüş, meydana çıkmış bir gençlik karşımıza Kur'an'ı okuyan, onu tilavet eden, Rabbini seven bir gençlik meydana gelmiştir. O kitap ile okuyup onunla amel eden, onu rafta bırakıp sadece bir senede hatırlayan insanlar değil, her an ona müracaat eden insanlar haline Cenab-ı Hak getirmiştir. Bu Allah'ın rahmetinden ve fazlındandır. Evet. Sekizincisi hem içten hem dıştan Allah'ı sevdiğini başkasını sevmede ona tercih etmesi böylelikle hevasından evet sakınır ve tembelliği bırakır. Hem içinden kalben hem de dıştan hareketleriyle Allah'ı sevmesini başkasına, başkasını sevmede onu tercih eder. Onu sever. Böylelikle nefsinin hevalarına ve arzularından sakınır. Bu şekilde de nefsinin arzu ettiği tembellikten de sakınır. Onu bırakır. Dokuncusu ibadette devamlı mültezim olur. İbadete devam eder. Bazen yapıp, ibadet edip, bazen bırakmaz. Haseten, Cenab-ı Hakk'a, nafile ibadetlerle yaklaşmaya çalışır. Ona, nafile ibadetlerle, yaklaşmaya çalışır. Yaklaştıkça, ona bu nafile ibadetlerle yaklaşır. İbadette devamlı olması, Sevgisinin devam ettiğine bir delildir. Haseten bu nafiler arasında teheccüd namazı, namazı kılması. Geceleyin, herkes uyudu bir anda, Gecenin zülüflerinde kalkıp, Rabbine yalvarıp namaz kılması ve arkadan ona yalvarıp yakarması. onun Onun muhabbetinin, bu ibadetiyle devam ettiğine en büyük alamettir. Hasan-ı Basri'ye sormuşlar, Ey Hasan, niye gece namazına kalkan insanların yüzleri parlaktır ve nurludur? Niye o insanların yüzleri parlaktır? İmam şöyle buyurmuştur, Onlar geceleyin, Allah'la baş başa kaldılar. Onlar geceleyin, Allah'la baş başa kaldılar. Cenab-ı Hak da, kendi nurundan, onlara nur elbisesini giydirdi de ondan, onların yüzleri parlaktır buyurdu. Evet. İmam, Taif'in efendisi olan, Cüneyd-i şöyle, güzel bir sözü var. Diyor ki, Femen kana mahbubuhu ahabb ileyhi. Femen kana mahbubuhu ahabb ileyhi min el kesel teraka el kesel fi hizmeti. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim şu söze iyi dikkat edelim. Kimin sevgilisi sevdiği zat tembelliğinden daha sevimliyse, tembelliğinden daha sevimliyse onun hizmeti için tembelliğini terk eder sevdiği zatın muhabbeti tembellik sevgisinden daha sevimli onun hizmetinde onun hizmeti için tembelliği terk eder ve imkane e bu ile himin el mal terkelmannesi eğer mal eğer onun sevgisi sevdiği zatın sevgisi Cenab-ı Hakk'ın sevgisi mal sevgisinden daha sevimliyse onun sevgisi için o malı terk eder. Onun sevgisi için o malı terk eder ve az olan şeyle karat eder. Çünkü o mal peşinde koşmak, hırs sahibi olmak, onu elde etmeye çalışmak bu defa Allah'ın daha fazla onu sevmeye mani olur. Böylelikle malı daha fazla sevmiş olur. Kendini malla daha fazla meşgul eden Allah sevgisi, Allah sevgisi kendisinde meşguliyeti az olur. Evet. Bütün bunlar muhabbetin arametleri kimde toplanırsa bu saydığım arametler kim de toplanırsa, muhakkak ki onda Allah muhabbeti tamdır. Onda Allah muhabbeti tamamlanmıştır. Evet, şimdi ise, Allah muhabbetini celbeden, kuvvetlendiren amiller nelerdir? Allah muhabbetini celbeden, kuvvetlendiren amiller nelerdir? Burada, İmam İbni Kayyım, Allah kendisine razı olsun, bize, Allah muhabbetini kalbimize yerleştirmesi için yerleştirilmesi için ne gibi amellerde bulunmamız ne gibi amellerle takviye etmemiz bizi bize anlatmış çeşitli maddeler halinde yani on tane madde halinde bize saymıştır. Muhterem kardeşlerim insanların, Kalplerini tedavi eden doktorlar iki kısımdır. Bir, maddi yönünü tamir eden, tedavi eden doktorlar vardır. Bir de kalp hastalığının, hastalığının manevi yönünü, hastal hastalığının teşhisini koyup ona, onu tedavi etmeye çarelerini aran ve bulan İslam doktorları vardır. İşte bunlardan biri de İmam İbn Kayyim'dir. Bu mevzuda bize kalp hastalığını Allah muhabbetinden hali boş olan kalpleri nasıl Allah muhabbetiyle doldurulur? Kuvvetlendiren amiller, sebepler nelerdir? Bize bunları anlatmaya çalışmıştır. Onu dinleyelim. Birinci amil dünya ile alakasını Kesmesi, kalbinden başkasının muhabbetini çıkarması, muhabbetin, evet çünkü muhabbetin zafiyetinin sebeplerinden biri de dünya sevgisi. Evet kalp dünya ile ne kadar, müstehnis ise kalp dünya ile ne kadar, beraber, beraberse Allah sevgisi o kadar azalır. Böylelikle kalbiyle Allah arasında her maniyi, maniayı kaldıracaktır. Siz, dünya ile alakasını kesmesinden ne anlıyorsunuz? Dünya ile alakasını kesme, insan, dünyadan sadece kendisine fayda verecek, o fayda verdiği şeyle ahiretini hazırlayacak ile iktifa ederse, gerisi için kalbini Allah muhabbetiyle doldurursa ve O'na yönelik ahiret için çalışmalar yaparsa, böylelikle O'nun muhabbeti Allah'ladır, çalışması ahiret içindir, dünyadan alakasını gerektiği kadar kesmiştir. Yani dünyaya dünya kadar emniyet vermiştir. Ahirete de ahiret kadar emniyet vermiştir. Yoksa dünyadan tamamen sıyrılma bütünüyle alakasını kesme manasında değildir. Yani Allah muhabbetine mani olan dünya sevgisini kalbinden çıkarması dünyayı her şeyden daha aşağı bir sıfatta görmesi, eğer dünyanın Allah katında zerre kadar değer olsaydı, bir kafire bir damla su bile vermez. Vermeyeceğini bilip, dünyaya o derece değer verecek ve ahirete o bu dönlü çalışacak, dünyadan ahiret için kendisine gerekli olan şeyi alacaktır. Muhabbetini, muhabbeti, bu muhabbeti, Allah muhabbetini muhabbetiyle kuvvetlendirecek yani ahirete yöneli yapacak çalışmaları Cenabı Hakk'ın muhabbeti için yapacaktır. Yoksa alakası dünya ile dünya sevgisinden olmayacaktır muhterem kardeşlerim. İkincisi ise Allah marifeti. Allah marifeti insanda hasıl oldu mu? O kimse de Allah muhabbeti de olur. Çünkü muhabbet marifete tabidir. Allah'ı tanıyan muhakkak ki ona muhabbet besleyecektir. O muhabbet marifetten geçer. Bunun içindir ki Hasel Basri şöyle buyurmuştur. Men arafe Rabbahu ahabbahu. Kim ki Rabb'ini tanırsa, marifet sahibi olursa muhakkak ki O'nu sever. Cenab-ı en fazla tanıyan, bilen önce peygamberlerdir, ondan sonra sıddıklardır, ondan sonra alimler ve salihlerdir. Bunun için ki Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de inna mayyakşallah min ibadihülülema, Allah’tan en fazla korkan alimlerdir. Onu, onun marifetine tam marifet hasıl olduğu için kendilerinde onu daha fazla severler ve muhabbetleri daha fazla tamdır. Demek ki kişide önce Allah marifeti olacak ve arkadan onu sevecek. Üçüncüsü, kalbin onun sıfatlarını ve isimlerini mutala edip bu marifetin bahçesinde, sahasında dönmesi. Kalbi, Allah'ın sıfatlarını ve isimlerini mutara edecek. Allah'ın ne gibi sıfatlara sahip olduğunu, ne gibi isimlere sahip olduğunu öğrenecek ve hayatında Allah'ın bu sıfatları, bu isimleri kendisinde tesir bırakacak. Bu marifetin bahçesinde, bunun sahasında dönecektir. Bu nasıl olur? Eğer kişi Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim olduğunu bilirse, Merhamet sahibi, mağfiret sahibi günahlarını affettiğini bilirse, bu inanca sahip olursa, muhakkak ki ondan merhamet dileyecek ve ondan mağfiret dileyecektir. Ona acınacaktır, ona yakaracaktır. Onun Rahman olduğunu, merhamet sahibi olduğunu, Rahim olduğunu bildiği için. Dört, iyiliklerini, ihsanını, açık gizli nimetlerini müşahade edecek. Allah'ın ona yapmış olduğu bütün iyiliklerini, ona ihsan ettiği her şeyi, açığını ve gizliğini kainatta, manzara, manzaralarda nazar ettiği muşahede edip, bu şekilde kalbinde muhabbeti artacaktır. Eğer bizler Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde olan nimetleri saymış olsaydık, kat'i suretten sayamayacaktır. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارِ İnsan, Allah'ın nimetlerini, Allah'ın insana ikram ettiği, ihsan ettiği nimetleri saymaya kalksanız, kat'i süretten sayamayacaksınız, sayamayacaksınız, muhakkak insan ne kadar zalim ve ne kadar nankördür. Evet. Şu an düşünün. Bir gözü veya bir kula gibi bir nimetinin değerini kör olan ve sar olan insanlarda insanlara, insanları müşahede edersek bunların değerini ve nimetini anlamış oluruz. Her an bize hayat bahşeden, bize soluk aldıran Rabbimize hamdü senalar olsun. 5- Onun huzurunda kalbin münkesir olması. Ona dua ettiği zaman ona yalvardığı zaman, eğer onun muhabbetini istiyorsa, onu huzurunda kalbi kırık olacak. Kırık, kalbi kırılmış, bir halde ona yalvaracaktır. Bundan muhabbet doyacak. Kalbinin kırılmasıyla, kalbinin yakarmasıyla gözyaşı dökecektir. Bir rivayette, kutsi bir hadisi şerifte, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Ene inde munkasreti kulubuhum." Ben kalbi kırıklarla, kalplerinin yakardığı, kırıldığı kimselerle beraberim buyuruyor. Yani onların dualarına, onların kalplerinin bu hale gelmesine muşahade ederim ve onların yanındayım, onlara yakınım buyuruyor. Evet, her halükarda tabi bu altıncı amil, her halükarda kalbiyle, lisanıyla, amelle zikrini devam etmesi muhabbetin nasibona göredir. Kişi, kişinin kalbi ve lisanı, lisanıyla ne kadar amel ederse, bu amelinde ne kadar zikre devam ederse, Muhabbetinden, Allah muhabbetinin nasibi de o kadar olacaktır. Onun için muhterem kardeşlerim, mümkün olduğu kadar kalbimiz ve lisanımız ve amellerimiz onun zikriyle olsun ta ki muhabbetimiz tam olsun. Eğer kalbi ve lisanı amellerle, zikirle, zikirlerle devam edersek, amel etmeyi devam edersek, Muhakkak ki ona karşı olan muhabbetimiz, kalbimizdeki muhabbetimiz çoğalacaktır. Şayet amellerde zafiyet gösterirsek, hem kalbimizdeki muhabbet, hem de lisanen onu sevmemiz, bütün bunlar azalacaktır. Zikrimiz de, ona karşı olan zikrimiz de zafiyet gösterecektir. Yedincisi, yani bu muhabbeti kuvvetlendiren amillerin yedincisi, sarzlardan sonra nafilelerle ona yaklaşmak. Kişi sadece farzları kılıp diğer vakitlerinde bütün dünya işleriyle meşgul olursa onun muhabbeti sadece kıldığı farz namazı ona onun kendisine mecbur ettiği ibadetlerle ibadetlerle yapmış olduğu ibadet kadar muhabbeti vardır. Lakin bu farzlardan hariç nafile ibadetlerler, ibadetlerle İşrak namazı gibi, kuşluk namazı gibi, gece namazı gibi, abdestten sonra kılınan iki rekat namaz gibi, buna benzer şükür, diğer namazlar gibi, nafile ibadetlerle meşgul olursa, ona yaklaşırsa, muhakkak ki Cenab-ı Hak da ona daha fazla yaklaşacak ve bu şekilde kalbi, muhabbeti daha fazla artacaktır. Evet. Sekizinci... Amil, Allah'ın dünya semasına, makamından dünya semasına her gece inmesi vaktinde halvette olması. Biliyorsunuz, Müslim'de gelen, gelen Ebu Hureyre'den rivayetinde Cenab-ı Hak her gece makamından dünya semasına iler. Ve der ki, sabahın fecine kadar, Yok mu bana dua eden onun duasını kabul edeyim? Yok mu benden bir isteği olan onun isteğini yerine getireyim? Yok mu bir günah olan onun günahını, günahının tövbesini kabul edeyim? Diyerek Cenab-ı Hak sabah vaktine kadar seslenir. İşte bu halde kişi halbette yalnız kalıp ona yalvarması onun kalbindeki muhabbetini artırır. Dokuzuncu ise amil. Kur'an'ı okuyup, tedebbür edip, onun manasını anlaması ve ondan sonra istiğfar ve tövbe ile sona erdirmesi. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i okumak, bir bakıma her ne kadar bunun mükafatı ve ecri varsa da, onu tedebbürle yani manasını anlayarak, düşünerek, kavrayarak, okumak kişinin ecrini artırır ve onun daha fazla amel etmesine, ibret almasına sebep olurdur. Düşünün, size şayet uzaktan annenizden ve babanızdan bir mektup gelse, hemen postacıya koşup veya posta kutusuna varıp o mektubu alıp, Açar ve okur, sevinirsiniz. Ondaki maksatları sizden arzu edilen, istenilen şeyleri anlamaya çalışırsınız. Peki, sizi her şeyden fazla size daha merhamet eden, onun kulu bulunduğun ve sana her an hayat bahşeden, seni bütün nimetlerle donatan, senin Rabbinden sana bir mektup, bir mesaj gelmiş. Kur'an mesajı gelmiştir. Onu okuyup, Allah'ın senden istediği maksatları anlamak, senin dostundan veya annenden, babandan gelen mektupten, mesajdan daha önemli değil midir? Bütün dünyadaki senin yar ve dostların, yakınların, sana kabir kapisine kadar...